Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kırda tefekkür. Kırdınca aklımıza gele en ağaçlar, bitkiler. Tabii. İnşallah ardı buraya vereceğiz. Allah Teala buyuruyor bizlere konak halinde. Siz billa istiğfar rahim. <Gülüyor> Lillahi mülkü semavati vel ardı. Lillahi Allah'ın da cilali, Ona aittir. Mülkü <Gülüyor> semavati vel ardı. Göklerin yerin mülkiyeti Allah'ın Onun emrinde, onun tasarrufunda, onun hakimi altındadır. Ve ma fihinne ve Göklerde, yerde ne varsa her biri eminedir, onun tasarrufundadır her şey. Gökteki yıldızlar, bulutlar, havadaki gazlar, dünyadaki her türlü bütün maddeler varlıklar her biri Allah mükrizahli. Allah'ın emrinde, onun tasarrufundadırlar. Ve hüve Allah'a celle celalihu ala külli şeyin kadir. Allah Mevlamız her şeye kadir mutlaktır. Her şeye gücü yeter. İnsanların da mülkü olabilir insanların da. Özel uçağı var. Uçak havalanla geliyor. Bakıyor uçak düşüyor. Uçağın sahibi yerde. Havalanında uçağın düştüğünü gözüyle görebiliyor ama elinden bir şey gelmiyor. İnsan arabası var, özel kenar arabası var. Arabayla gidiyor. Araba bir arıza yapıyor, bir şey oluyor. Araba uçuruma gidebiliyor. Kişi bunu gözüyle görüyor. Ama elinden bir şey gelmiyor. Mesela insan istemediği bir zamanda bir yerde yağmur yağabiliyor. Kişi bunu görüyor. Ama insan bunu önleyemiyor. Yani i̇nsan böyle kişi değil de bile bunu önleyemiyorlar. En büyük devlet bile yağışlı hava geliyor. Aşırı kasır ve fırtına geliyor. Bunu önleyemiyor. Hatta İnsan denen varlık bedene giren bir mikroba dahi insan hakibe sağlayamıyor. Organında hastalık var. Yani mikroba organında. E bunu ettiriyor işte film çektiriyor, görüyor, biliyor. Ne de mikroplar? Gözün göremeyeceği kadar küçük canlı varlıklar. Yani o kadar küçücük varlıklar bu insan denen varlık, küçücük mikroba karşı dahi savaşlı insan kaybedebiliyor. Yani insan denen varlık bırakalım da şu etrafı alemleri, insan kendi bedenine bile bir üstünlük, hakimiyet sağlayamıyor kişi. Yüce Mevlamız büyük onun. Yani gerçekten e, tefekkür deniyor işte bu. Tefekkür deniyor. Işte. Bir anlı tefekkür bir sene ibadetten daha hayırlı. Laf ibadetten bir sene. Çünkü kişi tefekkür ile iman kuvvet deniyor. Şu mağaza mülkiyet bakın. Mağaza mülkiyet. Şuradan şu kırdan şu yayladan etrafa baktığımızda ağaçlar, bitkiler, yaylalar bu kadar muazzam bir görüntüler, dağlar, tepeler var. Şurada gördüklerimiz. E biraz da yukarı çıksak, uçaktan baksak, daha başka bir şey görebiliriz. Kişi uzaya çıksa, oradan baksa, insan daha başka bir şey görebiliyor. Şu muazzam mülkiyet. Ay, güneş, yıldızlar. Her bir hareket de bunlar, yörüngelerinde bunlar da. İşte Mevlamız bunların hepsi Allah talep bunları görüyor biliyor Allah'ın gücü hepsine yetiyor bu okudum ayeti kerime maide ayet 120'de çünkü şimdi inşallah kasas 68'de yine Mevlamız buyuruyor bizlere ve Rabbüke yahluku ma yeşâ ve Rabbüke senin Rabbin Allah buyuruyor Buradaki kef, ke, zamir, e, mefhul zamiri deniyor buna. Senin anlamına geliyor. Burada Mevla buyuruyor, tabi ilk hitap Peygamber Aleyhisselam Azatürk'e. Mevla buyuruyor, Ya Habibi, Ya Muhammedim, Senin Rabbin. Tabi dolayısıyla her mühim hitap geliyor. Ya Hluku Mâ Allah Teala Mevlamız, Dilediğini yaratır, bakınız. Bir sınır yok, bunu bir sınır yokmanda. Bir arı ne yapabilir? E, bal yapabilir. Başka bir şey yapamaz. Tavuk yumurtlayabilir. başka bir şey yapamaz. Bir inek süt verebilir, başka bir şey yapamaz. İnsanların da yetenekleri sınırlı şu kişi bunu yapabilir, bunu yapamaz. Bir insan şu kadar yükü kaldırır, şunu kaldıramaz. Halbuki Mevlamız'ın bakınız kudeti, azameti bir sınır tanımıyor. Mevla ağabey senin Rabbin Habibi Muhammed'in dilediğini yaratır Mevla. Dilediği anda bir dünya daha yaratır. Dilerse Mevlam başka insanlar yaratır Rabbi. Dilediği anda kıyametten kopar. Alem bir anda yok olur gider. Başka madde dönüşür bütün alemler. Ve yahtar. Allah da bu konuda muhtar. Nedir muhtar? Seçene sahibi Allah zilalıyor. Yani hiç kimsenin bu işine de karışamaz. Ne bir melek ne peygamber haşına karışamazlar. O dilediğini yaratır. ...yaz yapar, kış yapar... ...dünyaya döndürür, güneşi döndürür... ...galeşleri döndürür... ...bulutlandırır... ...verir vermez... ...evla diyetini yaratır. İzlediğiniz nice varlıklar var ki... ...bizim tabi bilemediğim varlıklar var. Ve maa kan lehum'in hıyarı. İnsanın bu konuda... ...bir seçeneği hakkı yoktur. Yani şu böyle olmuş... ...bu neden böyle yaratılmış diye... İnsan bu konuların bir seçeneği, hakkı insan yok mu öyle buyuruyor. Mesela bir anne baba, e, kız isterler evlat olsun, Allah erkek veriyor. Bir ana baba, eğer e, eline bir seçeneği olsaydı, kız isteyenin kızı sahibi olurdu. Esmer işler e, sarışın doğar. Uzun boylu sever ama kısa boylu doğarcıdır. Yani insanın mescidi bu konuda. Allah-u Teala Mevlamız'a Sübhan'dır. Ve ter'amma'yü Allah Allah'a şirk koşan allah Teala münezzeh-i Mevlamız. Şimdi bu iki Kereme i kerime bize şunu gösteriyor. Yerin göl mülkiyeti Allah'ın Celle-i Ayrıca gökte de ne varsa, ya ne varsa, hepsi mülkiyeti Allah'ın Celle Şanlığı, Onun. Yani kimsenin bu konuda bir payı yok. O halde, allah Teala birdir. Vahittir. La şerike lehdir. Allah'ın Celle Şanlığı, ortağı, dengi, şeriki yoktur. Onun mülkiyet. En büyük bir peygamberinde, en büyük meleklerinde zerre kadar bir hissi yok karnatta. Odur yaratan. Odur mülkiyet sahibi. Emir onundur, her onundur. Mevlam'dır. O dediğini yaratır, dediğini yapan Mevlamız. Şimdi gülüm inşallah, en an, ayet 59'dan bitkilerle ilgili bölümü inşallah Yine bu yüreğine merahimizde kuran Kerim'inde Bismillahirrahmanirrahim Ve in mefatihü l Ve indehü Allah indinde onun katında onun emrindedir. Mefatihü l-gayibi gaybin miftahları. Mefatih iki anlama geliyor. Bir miftahın çoğulu cemi ya da meftahın çoğulu mefaati geliyor. Mifta anahtar anlamına geliyor. Meftah da hazine anlamına geliyor. Yani mifta ismi alet deniyor buna. Aç şey bir alet. Meftah da açılan bir yer, mekan ki hazine anlamına geliyor. Demek ki gaybin anahtarları ya da gaybin hazineleri ancak Allah katında, onun emrindedir. Gayb. Gayb, gizlilik alemi. Musa Aleyhisselam ile Hızır bunlar buluştukları zaman, bir gemiye bindiler. Gemine giderlerken, bir kuş, denize daldı, gavası ile beraber, çıkınca, kuşun gagasından, bir damla su yere damladı. Sustan çıkınca. Dedi Kıza Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a bak ya Musa dedi. Senin ilmin benim ilmim. İlimde ayrı ama. Musa Aleyhisselam'da şirat ilmi. Onda leddün ilmi var Kıza Yani gayıpla ikisi bir yere geliyorlar. Artı eksi gibi. Öyle buyurdu. Ya Musa sen ilminle, benim ilmim dedi. Allah'ın ilmi yanında, şu kuşun denize aldığı bir damla su kadar yok dedi. Yani Hızrı Aleyhisselam'a bakınız. Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam Kelimullah, sahibi Tevrat, ulazım peygamber Musa Aleyhisselam, ölü peygamber Hızrı Aleyhisselam ise ilme sahibi kişi böyle. Ne buyurdu? Ya Musa sen ilmine benim ilmim. Bu kuş denizde ne kadar su aldı bir damla bu kadar bile yok dedi. Günümüze geldiğimiz zaman şu çağımıza geldiğimiz zaman işte bilim çağı teknoloji çağı uzay çağı filan isimler veriliyor. Yani insanlar baya baya bir şey bildiğini zannedi insanlar. Halbuki İnsanların ulaşamadığı nice ilahi fıtri, fıtri kanunlar var. Fıtri kanunlar var. Mesela bir çiçek, bitki nasıl meydana gelir? Bu az bir şey bilinebiliyor. Bir insan yavrusu nasıl doğ meydana gelebiliyor ana rahminde az bir şey bilinebiliyor bunlar bilinebiliyor. Ama insanların ulaşamadığı öyle fıtri kanunlar var ki ancak bunu Allah katında gizli bunlar. Yani günü bir insan da bildiği de Allah'ın ilmi yanında bir zerre de olamıyor gene. La ya'lemuha illa hu. İşte bunun ancak Allah-u Teala bilir Mevla. Diyor. Yani gaybin anahtarları nedir anahtar? Her bir anahtar bir gayb alemine açıyor. Gaybin hazineleri Allah indinde, onun katında, onun tasarrufunda, ilminde her biri. Bundan önce ancak Allahu Teala biliyor. Bilemeyek işte bunları. Mesela 10 dakika sonra ne olacak? Biliyor muyuz? Biz değil mi? Bilemiyoruz vallahi. Yani 10 dakika sonrasını bilemiyoruz. Bırakın Yarımları bırakalım falan. Onu bilemeyiz. Onun için neler var, neler oluyor ki alemler, kainatlarda Allah tarafından biliyor. <Veya 'l> -e <-muh> Allah tarafından biliyor. Mâfil berri vel bahri Mâfil berri vel ber kara demektir. Karada, toprakta ne varsa hep Allah tarafından biliyor. Toprakta ne gibi madde var? Canlı ve cansız. E Buna yaratan kim ya bunlar? Bunların her biri belirli bir fıtri kanuna tabi her şey Mesela bu kadar atomlar var. Bunların birleştiği elementler var. İnsan ulaşamadığı bu yer kabuğundalar. Onun altındaki erimiş madenler var. Yer kabuğunu zorluyorlar. Şu diyan yedi kat dünyamız. yedi tabaka dünyamız. Bugün bilim ne biliyor? Ancak yer kabuğunu bilim yer kabuğunu bilebiliyor. İşte yer kabuğu nasıl meydana gelmiş, içteki elementleri şunları, bunları ancak bunları bilebiliyor böyle. Yer kıvam altında ne var? Artık orası tahminlere giriyor. Kesine girmiyor ama. Aşırı sıcak olduğu için ancak orada erimiş madenlerin var olduğu bilim bunu tahmin edebiliyor. Tabi erimiş madenler aşırı sıcaktan dolayı bir genişleme oluyor onlar. Sürekli bir genişleme oluyor. Yarı kapıları sarsıyor. Bunu, dışarıda sarsıyorlar bunlar. Ama Rabbim dağlar yaratmıyor. Baskı yapıyor bunlar. Dağ. Yani dağ merkeze doğru ne olduğunu bilin bilemiyor. Bence. Ama kaç tür atomlar var bak. Her atomun ayrı bir görevi var. Allah'a koyu bir denge kanunu bakmak. Yani insan biraz tefekkür lazım bunlara. Bence. Mesela bir atom nedir? En küçük madde. Atomun çekirdeği var. Çekirdekte protonlar var, nötron var. Şimdi çekirdeki proton sayısı ne kadar ise elektronik aynı sayıda bakın. Şimdi. Aynı sayıda bakın. Dengeye bakın. Allah'ın kuvveti denge kanına bakın. Böylece. Sana çekim kuvveti var. Elektron kaybolmuyor. Artefist elektrik var bunda. Roto eritona çekiyor bunlar. Bir de atomlar arasında çekim gücü var. yere giriyor bunlar. E şimdi bir iğne ucunda milyonlarca atom var. Bir iğne ucunda. Bir avuç toprakta artık kaç katı atom var. toprakta. Düşünelim ki şu dünyada, yer üstünde, yer kabuğunda tabi sayı rakamlara girmeyen atomlar var bundan cins ayrı, vasf ayrı, gayesi amacı hepsi ağırlı ayrı bunlar. Bunlar her birini yaratan, bunu her birini bir fıtri kanına bağlayan yüce Mevlâmız. İşte böyle abi yürüyor. Ve yalemü mafil berri. Karada ne varsa bilen diyor. Kaç tane karınca var? Her karıncanın yuvaları, kaç yuvalık yuvala kaç karınca adamı var. Adı geliyor. Yüce Mevlamız karanlık gecede kara taşta gezen kara karınca Allah'tan görüyor. Ayak sesini duyuyor Mevlamak. Yani ne diyeyim tefekkür ilim. Karanlık gecede gece karanlığı karınca kara bir de kara taşta karınca geziyor. Allah bunu görüyor. Sesini duyuyor. Öyle bunu biliyor Mevlamak. Bunun gibi bizler mesela oturuyor şurada. Bizim evlen burada görüyor biliyor musun? Vel bahri ve bahırda denizde de neler varsa hepsi evlen görüyor biliyor Önce denizdeki su ölçüyle olmuş denizdeki su orada ne kadar su var denizde? Ne kadar olması gerekiyor? Su var. Suyun özelliği Suda karışık olan tuzlar şunlar, bunlar, karışıyım da, karışık olanlar suda. Sonra denize olan varlıklar ne kadar balıklar var, neler neler varsa, Melam biliyor. Hema tesmin bereketin, bakın Melam biliyor. Hema teskut min bereketin bir yaprak kımlayıp düşemez. İlla <gülüyor> yalemuha. Ancak Allah'ın ilmiyle bir yaprak ağacın yaprağı, çiçeğin yaprağı, bitkinin yaprağı şu muazzam alemde dağlarda, ovalda, tepelerde bir yaprağın kımıldamasını bir yaprağını sarıp, solup düşmesi Allah'ın ilmiyle oluyor, bilgisiyle oluyor onun isteğiyle, iradesiyle oluyor. İlahi ilim. <Sessizlik> vela habetin fi zulumatil ardi Şimdi azı konuya gelir burada vela habetin bir habbe habbe tane anlamına geliyor bu için hubat denir hububat taneliler anlamına geliyor bu da Mısır gibi şey taneler hubba denir bunlara da vela habetin fi zulumatil ardi yerin karama düşen bir tane de Allah'ın iradesiyle oluyor ile bilgisiyle oluyor. Mesela bir şeyin tohumu yere düşüyor. Ve insanlar yere tohum atıyorlar. İşte bu derler, şunlar, bunları. E çift tohum attığı yerlere şu muazzam alemde demek ki yerin altına, yerin altına bir tanecik düşse, tohum düşse bu da allah Teala'nın ilmiyle, bilgisiyle ve iradesiyle oluyor. Velâ rabb'in velayah bensin illa fi kitabı mübîn. Yaş kuru, ölü diri, canlı cansız bir şey yok ki bunların her biri kitab-ı mevcuttur. Kitab-ı iki anlama geliyor. Bir lehî mahfuz'a yazılı bunlar, biri de ilmi ilahide. Hep buna mevcut bunlar. Yani gerçekten Akıl artık duruyor burada. Duruyor burada. Yani bırakalım şu alemleri. Tek şu dünya. Tek dünyada. Ne kadar karınca var şu dünyada her tarafında. Ne kadar balıklar var. Ne kadar soğuk canlar var. Ne kadar atom elementleri var. Ne kadar bitki türleri var. Yaprakları var. Bunların her biri Allah'tan ilminde, bilgisinde. Şimdi Mevlam bu şey burada buyurdu. Yerin zulümatına, yerin karanlığına, yani yerin derinliklerine düşen ne kadar taneler varsa, çekirdek olsun, başka tohum olsun, türlü olsa olsun, bunlara her biri Allahu Teala'nın ilmiyle dilemişil oluyor. Şimdi yere düşen bunlar ne oluyorlar bunlar? Ormanlarla mesela. Ya meyveler. Ağaçtan tabi bunların çekirdeği yere düşüyor. E, bu kadar bitkiler, tohumlar, çiçekleri düşüyorlar. Ya da ektikleri de oluyor bunlar. <gülüyor> Enam ayet 95'te Rab'in şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah'a Allah tamamen kesinlikle Fâlikul habbi ven neva. Bakın şimdi. İnallâhe kesinlikle, mutlaka kesinlikle yüce Mevlamız, Falikul habbi ven neva. Huva taneleri çekirdeği yer altında yaran, çatatan Mevlâmızdır. Demek ki toprağa düşen ne kadar çekirdek varsa, özel e atılan kendi düşen, ne kadar tohum varsa, Allah Teala mevlamız bunların dilediğine mevlam hayat veriyor, o çekirdek çalptı yarılıyor bakın şimdi. Hebir olmuyor ama hebir olmuyor Allah Teala'nın dilemesi ile ormanlarda mesela binlerce çekirdek yere düşer. Hepsi olmaz ama. Hepsi olmaz bunların. Allah Teala dilediğine mevlem onlara hayat veriyor. Falikul habbin ve neva. Falik yarıcı. Yerin altına insanlı olsun, doğada olsun bir tohum şekli düştü. Ne olacak şimdi bu? Bakın Allah'ın gözetiminde şimdi bakın. Allah'ın cereyanı Eze'deki takdirinde mesela örnek olarak bu yıl diyelim yeryüzünde kaç tane buğday olacak? Sayı olarak yeryüzünde bu yıl kaç tane buğday tanesi olacak? Kaç tane arpa tanesi olacak? Kaç tane mısır tanesi olacak? Aynı şekilde işte mısır, pirinç, mercime sayalım sayalım ona. Bunlar Allah'ın takdiri efendisi. Ne olacaksa allah Teala Mevlamızın Esma-i Hüsnası vardır. Biri de Hay Esması. ki i Azam makamındadır bu isim. Çok alimlere göre. Rabbimizin Hay Esması. Hay, hayat veren. Mevlamız dilediği zaman Mevlam allah Teala dilediği tohum şekideklere ...hayat vermeyi... ...takdir etmeyi dilemişse... ...Allah'ın... ...hay ismi öyle tecelli eder... ...hayat bulur... ...ve çatlıyor bakınız... ...o çatlıyor... ...ne oluyor çatlayınca... ...ondan iki tane filiz çıkıyor şimdi... İki tane filiz çıkıyor... Çatladığı anda... yer altında... filiz çıkıyor... ...bundan biri kök olacak şimdi... ...buna ana kök deniyor birine... ...bu yere gidiyor... Bir de gövde olacak, yukarı çıkıyor. İşte ne kadar çek olsun, meyve olsun, hubat olsun ne varsa bunların her birinin aslı kökünü buradan geliyor. Yani kesinlikle öyle başıboş değil. Hatta bazı mesela kurt keser şu olur bu olur bir afat bir şey gelir. Neden? Onun ömrü o kadar. Nasıl ki ana karnındaki çocuğun ömrü kısa olur bazen de Allah Teala orada hayat can verir yine açık olsun ölür ama. Ölü doğar. Diye gelir. Yani bunun gibi demek ki yer altına düşen ne kadar tohum varsa çekirdek varsa asıllığın dikilen düşen varsa bunların her biri Allah'tan ezeli takdirine bağlı olarak Rabbim dilediğine Rabbim esmasıyla tecelli eder, hayat verir. Allah'ın hay tecelli tecellisine mazhar olanlar hemen çatlıyor bakınız. İki arıyor. Çatlıyor. Ondan iki filiz meydana geliyor. Peki bu iki filiz ne olacak bunlar? Hayat rızık Bunlar ikisi beraber oldular. Böyle. Hayat verildiği anda Rabbimizin rızkı ona verilir. Verir. Yani hayat, rızık. beraber bunlar. Peki şimdi bu ne rızık yiyecek bu çekirdeklerdeki? Tamam filiz çıktı mı? Neden çıktı? Ne yiyecek ama? Bu çatlayan çekirdeğin, tohumun kök dediğimiz o aşağıda inen filizi. İncecik, kıl bir şey yani. Topurtaki gıdasını buluncaya kadar Allah Teala o şekilde Allah Teala onunun depolamış bakın şimdi depolamış böylece o depodaki yani budadaki işte çekirdekteki o depolanan gıda ona rızık oluyor. Onun on gıdayla şu zaman başlıyor ne abi filiz rızık arama başlıyor kardeşler ben deş. Bazı rızk hemen yakındır. Bazı uzundur. Uzaktır. Mesela çöl bitkileri. E, deve diken derler çölde. Deve diken derler ki e, insana dokunamaz. İnden keskindir. Batar. Mağazan serttir. Ama deveyi yiyorlar bakın şimdi. Yani devenin ağzı iç mukosaları onda incinmiyor. Rahatsız olmuyor. Deve onları yiyor. Deve diken dener bitki vardır çölde. Bu fazla bir yukarı gitmez. Aşağı gidiyor ama. Neden? Çölde su derinde olduğu için böyle deve yeni bitkileri var ki otu metrinde aşağı iniyorlar. Aşağı iniyor. O da suyu buluyor. Efendim. Yani bu bitkinin tohumdan çıkan ana kök deniyor buna. Çünkü tek olmuyor kökü. Sonra bu kökten yan kökler çıkıyorlar. Gidiyorlar. Nereye gidiyor buna? Kırılıyor bunlar. Rızkını bulmak. Eğer o bitkinin gereken rızkı orada varsa beslenin geliş yoksa gelişemiyor böyle. Rızk mesele ayrı mesele gene. Şimdi bitkili hayvan arasında şu fark oluyor. Bitkiler bulunduğu yere bağlı oluyorlar kökleriyle. Yer değiştiremiyorlar bitkiler. Yani hayvanlar yer değiştirebiliyorlar ufak fark ediyor. Bir de bitkilerde sinir sistemi olmuyor bitkilerde. Sinir sistemi olmuyor. Ya Bunun için bitkiler acı duymuyorlar. Mesela bir kişi bir canlı hayvanı koparsa bir parçasını koparsa hayvan tabi acıdan kıvranır. E biz de aynı şekilde Allah korusun paramız kopsa kesilirse acıdan tabi kıvranırız. Neden? Bizde sinir sistemi olduğu için. Acı bunu duyuyor. Bitkilerde ise senin sistemi olmadığı için mesela hayvanı ok diyor, koparıyor. Ama acı bitki. Yani bitkide canı var. Hayatı var, hızlı kalıyor. Ama sinir sistemi olmadığı için hayvan çevreye gidiyor hayvan. onu sonra koparıyor onları. Koparıyor. E ağaçları kesiyoruz. Ağaçları buluyoruz ağaçları. Meyveleri koparıyoruz. onda tabacı duymuyor bunlar. Şimdi bilgiler da aynı insan gibi onlarda, hayatlarında Yer altı dönemi, ana rahmi dönemi, yeryüzüne çıkışları incelik o gövde Filiz orayı çıkıyor. Sonra gelişiyor, üremesi tamamlıyor. Sonra ha, belirli hayatı, pardon onların, alan takdir etmiştir. Her bitki de belli hayatını tamamlayınca kuruyor, ölüyor, topla dönüşüyor. İnsan gibi anlaştık öyle. Hiç fark etmiyor. Şimdi kökte nasıl yapıyorlar? Yerden alıyorlar gıdalarını, kökler? Yüce Mevlamız'ın kudreti gerçekten o kadar açık ki yani merdiven kudreti bakınız. allah Teala onlara Kuvvet cazibe de Arapça kuvve cazibe, yani çekim kuvveti meylem ona veriyor. Bir köklerinde tüyler var. Bu tüyler emici, basit at tüyler. Ne yapıyor bu tüyler, şimdi toprağa takın, gıdasını emiyorlar. Nasıl emiyorlar ama? Tabii toprakta ıslanmış toprak olacak, yani çamur hale olacak, ıslanmış olacak erimiş olacak. erimiş olacak. Olmazsa bunu emiyorlar şimdi bitkiler. Bu emiyorlar bitkiler. Yağmur yağmadığı zaman, yağmur yağmadığı zaman insan ne kadar somada yapsa kişi o verimi alamıyor şimdi bakınız. Yağmur suyunun başka özelliği var işin yağmur suyunun. Yağmur suyu hem su hem doğal gübre var yağmur suyunda. Yağmur yağarken e, yağmur suyuyla beraber çok maddi aşağı iniyor. Havadaki gazlar ve çok maddeler buna bir aşağı iniyorlar. Şimdi de şu bakının gerçek var. Bazı seneleri mesela diyelim ki bu sene enemalar işte çok oldu. Herkese bol oldu diyelim örnek. Senesine elma olmuyor fazla. Aynı yer, aynı ağaç, aynı bakım, aynı yağmur suyu da geliyor, yağmur suyu da geliyor olmuyor. Bazı yıllar mesela bitki olarak şu işte falan bitki çok olur. Batıl olmaz. İşte patatesi, soğanı, buğdayı, bazı aybaçak olur, bazı olmaz. Neden olmuyor Bunlar. Allah'ın kudeti vakandır. Allah'ın kudeti. Mesela diyelim ki örneğin bu yıl kaç tane ayva olacak, kaç tane üzüm olacak, kaç tane nar olacak, hangi besin maddeleri daha fazla olacak. Her ürünün ayrı bir gıdası vardır. Elementlerden nasıl vardır işte yağmursu haber onlar gelirler onlar gelirler evet ayvacı örnek ağacı bakılmış yani budanmış ilaçlanmış yani gereken yapılmış yağmur da yağıyor su da geliyor ama olmuyor niye olmuyor ayve gereken elementleri gelmiyor yağmura böyle gelmiyor kişi efendim bu sene diyor arabalar çok güzel ama bu da iyi değil efendim. Bu da verimsiz Ya da inceliğe de zevkin verimsiz bu sene neden bu değil mi? yani gerçekten insanların aciz insanların aciz insanları yani. Yüce Mevla ne takdir etmişse gelen yağmur suyu bile o niteliye taşı yağmur suyu o niteliye taşı yağmur suyu da onlar geliyorlar ona göre demek ki yer üzerinde ne olacaksa bunlar oluyorlar. Her birki bir laboratuvar bakın şimdi. Bir ot bile, yeşil bir ot bile bir doğal laboratuvar bunlar böyle. Şimdi bitki köfteleri ne yapıyorlar? Gezi altında dolaşıyor, yağmur suyuyla olsun erimiş elementler hidrojen, azot, kükürt, karbon, potasyum gibi elementler bunlar eriyorlar bunlar mama haline geliyorlar. Bitki kökü bunları emiyorlar. Emici ne oluyor bakın şimdi bu? Bitkinin kökü bir laboratuvar. Bunlar inorganik madde deniyor bunlara. Yani cansız organlar bunlar, maddeler bunlar. Bunları canlı maddeye dönüştürür kökünde laboratuvar dönüştürüyor. Bunu gövdeye sevk ediyor. Eğer fazla gelirse bunu kök depoluyor kendisinde. Gövdeye göndermiyor fazla gelirse. böyle. Demir örgüceği gibi. Geliktiği zamanlar bazen krok olur, şu olur, bu olur. Büyük bahşede yaşar yine. Ne yaşarlar? Onun kökünde depolanmış çünkü. Oradan depodan harcar bu sefer. Oradan harcar. Toprak maddeleri elementler, cansız maddeler ne oluyorlar? Bir kökünü emilince orada kimyasa işleme tabi oluyorlar bir laboratuvarda. Bunlar canlı hücre dönüşüyorlar. Hücre oluyor. Canlı hücre oluyor bunlar. Gövden gönderiyorlar bunlar. Bir de ağaçlarda yapraklar var bak, Yaprak. Ne kadar ağaç varsa her ağaçta mutlaka yaprak var. Olmasa olmaz mı? Olmuyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Yapraklarda yeşil renk biliyorsunuz. Onda bir madde var. Klorofil madde var yapraklarda. Bu madde var. Şimdi bu yeşil yapraklardaki bu klorofil maddesi. Güneş ışığında birleşince gün ne yapıyor? Havadan aldığı karbon dositi, Oksijen de çeviriyor bunu. Bunu şekere çeviriyor, suya çeviriyormuş Aynı zamana bakın ne oluyor dimi işin de. Eğer bitki türleri olmasa hava kimler yaşamaz canlılar. İnsanlar, hayvanlar denizdeki balıkta, yerlerdeki soğucan da oksijen alıyor. Yani balık da oksijen alıyor. Soğucan oksijen alıyor. Karınca oksijen tüketiyor, insan oksijen tüketiyor insan da tüketiyoruz. Ne yapıyor bunun yerine? Karbon ciltlerimiz hava veriyoruz. Hava kirlenir. Ama bakır Allah'ın kuyuda düzene bakın. Yani güzel Mevla'mızın düzene bakın. Güzel Mevla. düzen kurmuş bunu işte. Bitkin abi bitkiler onu havadaki karbon dokusu alıyorlar onlarda. bakınız onlar Bu kadar bitkide kiler varsa bu havadaki karbon dioksiti alıyorlar bunlar. Alıyorlar. Bu klorofil maddesinin şimdi bir ağacın yaprağın ne kadar kuvveti yeşilse o kadar kuvveti o madde vardır arkadaşlarım. Her işle bir olmaz. Eğer yani yaprak değil tabi. Ot da ıspanak da dahildir. Ne kadar yeşil bitki varsa bunların yeşilli o madden kaynaklanıyor. Ve o kadar çoksa o kadar canlı koyu yeşil oluyor. İşte bu kloroför maddesi güneş ışığında güneş ışığında havadan karbonhidratüsü soluyor alıyor. Alıyor. Yerden su alıyor ama tabi. Su karbonhidratüsü. Bunlar birleşiyorlar. Neye dönüşüyor bunlar? Oksijen dönüşüyorlar. Bir de hidrata dönüşüyorlar. Yani şeker dönüşüyor bunlar, dönüşüyorlar. suya dönüşüyorlar. Ne yapıyor için bu bitki bu bitki bunları? Aldığı aldı yerine hava oksijen veriyor. Havayı temizliyor bakın işte. Allah'ın kudretine bakın. Hava temizliyor. Ama tabii gündüz güneş ışığında ama. Gece yapmıyor bunu ama. Gece yine kan asunu geri geri geri veriyor. Gündüzlere bunu yapıyor. Bu şekilde bütün bitkiler hem yerden gıdı alıyorlar, hem havadan gıda alıyorlar, hem havayı temizliyorlar. Bir de o bitkide su fazlalığı da yarpağından havaya karışıyor. Onun için ağaç olan yerlerde hava daha serin oluyor. Yalnız su verirler havaya bunlar. Havaya su bunlar, daha serin oluyor bunlar da. Yine inşallah bir ayet hem kerime döneyim şansı basın inşallah. Kur'an-ı bir süre var. Ra' suresi de ra'at. Gök gürlemesi. Anlamına geliyor yani gök gürlemesi. Ayet dörtte Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fil, ve fil erdi kıtavun mütecaviratün Mevlam buyuruyor. Ve fil erdi yeryüzünde. Kıta'un kıtalar var. Toprak, araçları var. Mütecafiratun birbirine bitişik. Yakın birbirine bitişik. Ve cennatü min anabin Ve üzümler oluşan ağaç oluşan bağlı bahçeler. Vezerun ve ziraat. Yani buğday, mısı, arpa gibi taneler. Ve nekhilun ve hurma ağaçları sınvanın ve gayrı sınvanin bana bakın Mevla ya yani Kuran'da ne geçiyorsa her kelimesinde tabi binden hikmetler var sınır hikmetleri var anlayabildiğimiz yani bizim bundan burada bak Mevla buyuruyor hurma ağaçları da var yeryüzünde sınvanın ve gayrı sınvanin Tınvanın tek kök, tek gövde kurum ağaçı. Bir de kökü aynı, ama kökü ayrılmış, iki, üçü ayrılmış. Ayrılmış. E, diğer ağaç oluyor mu bu diğer ağaçlarda? Kurumandı çeken ne kadar ağaç varsa, onunla önemli değil bu. Neden? Çünkü diğer ağaçlar meyvelerini dallarında veriyorlar. karışık. Mesela eleması, kağıt ne varsa veriyorlar hurma ağacı yalnız gövde üzerinden bir salkım verir, verir. Tek salkım verir, verir Gövde üzerinde. Tek salkım verir. Bu salkım 10 kilo, 20 kilo, 40 kilo gelir ama bir salkıma. Hurma ve buday hurmaları onları uzun keserler biraz. Böyle batır çıkarlar. Çıkan kişi onu hurma, taze hurma'nın salkımını ipe bağlar aşağı sarkıtır. Şimdi bir hurma ağacının eğer tek gövdesi olsa tek salkın veriyor Ama kökten ayrıldı iki tane gövde verdi. iki salkım veriyor bakın şimdi. Üç ayrılan var. Üç ayrılımı bir salkın işi veriyor ya. Bu işin mevlam buraya bakınız. Yani Kur'an-ı Kerim'deki her kelimenin hikmetlerin sırları var böyle. Hiçbir şey boş geçmiyor. Ve ne khaylün kuru maaşları Sınvanı mı galısınvanı? Tek gövdeli, birkaç gövdeli çatallı yani hurma ağaçları var. Hatta hurma ağacının başı yuktan gövdeleri başlık kesildi mi yaşamazlar. Diğer ağaçlar tepeden başı kesilsin yalnız süreler gene devam eder gene, ha, devam eder. Hurma ağacının yukarıdan başı kesildi mi ölür. Yani hurma acı çok açıdan insanlara benzer Zaten adışta geliyor. Hurma bizim halamız diye geliyor adışta. Hurma bizim halamız. Ne bir hala? Babamızın kız kardeşi anlamına geliyor. Adem ailesinden yaratıldığı madde toprağın kalıntısından öyle hurma yaratmış. Hurma yaratmış. Bu için bir insanın bedenine ne gerekirse Hepsi bunlar var bunlar. Bugün daha tıpkı bulamıyor tabi bunlarda. Henüz daha bulamıyor bunları. Bunun için Hazreti Meryem İhsallar Aleyhisselam'ın doğurduğu zaman ona Mevla buyurdu Ya Meryem ağacıya sirkele bakalım. Hangi acı? Kuru vardı. Hurmacı kurumuş artık bu. Yani zamanı değil de Kurumacı ağacı, kendi kurumuş artık kurum ağacı. Kurum ağacı vardı. Hazreti Meryem Validemiz doğum sancısını çekmeye başlayınca, aldı baştan doğuya doğru gitti, bulunduğu yerden. O ağacı görünce sanki bir arkadaş gibi oldu ağaç çölde kendisine. Arkadaş gibi oldu. O ağaca sarıldı, ona yaslandı ağaca. Yaslandı. Daha doğum yapınca Meryem ilham etti kendisine. Ya Meryem, Ağacı abi salla bak silkele bakalım. Şimdi buna şu anlamda çıkıyor buradan da. Yani kul eline gelin yapacak ama. kuruma öne düşmeden bakın şimdi. Neler buyurdu? Hurma'yı hafizi sil bakalım. Kadın böyle elinde tabi yeni doğum yapmış. Sancı kendisi. Hurma hafizi silince hemen o anda hurma yeşerdi. Yapmak adına meyvesini verdi. Öne düştü. Hurma'yı hafizi. Onu yedi. Bunun için doğum yapan kadına o anda en şifalı, yüzde şifalı taze hurma varsa. Tazisi yoksa kuru hurma en şifalısı. Şimdi Mevlam bize burada buyurdu, Hayati Kerimesi'nde, yeryüzünde birbirine yakın, birbirine mücavir yani bitişik halde bu kadar var. Topla kaparsan var. Ve bağlar, bahçeler, üzüm bağları, meyve bahçeleri var. Ve ziraatlar var. Mısırlar, buğdeler, pirinçler, mercimekler var. Ve hurma. Hurma de geliyor burada. Ee, tek gövdeli, çatallı gövdeli var. Ne oluyor bunlar? Bunlar yuska vahidin bakınız. Bunların her birisi... Aynı suyla sulanıyorlar şimdi herkese. Bir bahçede, bir, bir çiftlikte, e, kaç tür ekin oluyor. E, çift de oluyor. Meyve ağaçları da oluyor. Ekin de oluyor. Bunların her birisi tek aynı suyla sulanıyorlar. Aynı suyla sulanıyorlar. balda ala balı fil ükül vel ama Allah Teala bunların bazısını başından meyvesini yemesinde üstün kılıyor. Rengi, görünümü, tadı, faydası, geralleri farklı oluyor. E biber mesela yan yana e, çarı var, doma beri var, sirvisi var, acı ve tatlı beri var böyle. Aynı yere girmişler. Aynı gübre veriliyor. Aynı toprak, yan yana toprakları beraberce mücahür toprakları aynı suyla sonu ya da yağmur suya soğunuyorlar. Ya, patlıcan kararıyor. Domates kızarıyor. Biberin bir kısmı tatlı oluyor, kısmı acı oluyor. Aynı şekilde mandalina ağacı limon ağacı yan yana bunlarda. Karmakış ve karmaşık halde. Aynı toprak, aynı su veriliyor e, mandalina muz taktı oluyor limonda ekşi oluyor, sararıyor. İnne fî zâlike mevla bülüyor. İnne fî zâlike işte bunlarda mevla bülüyor. Bunlarda böyle. Yani yapan eden yüce mevlamız. Yani. O kirezi kızartan değil mi? Ona tadı veren, yüzüme ince tadı veren o karpuzu kızartan, ona tadı veren, ikini yaratan, aynı toprak, aynı. Karmaşık bir halde ekilmişler, kabuğunda, karpuzu da, biberde de şunlara ekilmişler, aynı toprak, aynı gübre, aynı su ile sulanıyorlar, ama her birinin görüntüsü başka, şekli başka, yapısı başka, tadı başka ve yararı, şifası başka. İşte bunda. لِآيَاتِنْ لِكَوْمِ يَعْقِلُونَ mevla buyuruyor. Akıl eden insan toplumlar, kavimleri için bunlarda çok çok ayetler var Mevla buyuruyor. Biz ayetler, ibretler var bunlarda. E, biz yiyoruz ama fakat değil orada. Bunu şu yapamıyoruz. Bir gün bir Evliullah'a bir ziyareçi gelmiş. O anda evinde bir salkım üzüm varmış evinde. Misafirlerine üzümü çıkarıp ortaya koyuyor. Buyurun diyor. Şimdi gelen kişilere bakıyorlar ki demek ki onların geldiği yerli yörelerinde herhalde daha üzümün kalitelisi olduğu için o üzüm pek beğenmiyorlar şimdi bakıyorlar. Yani küçük, ekşi, meşşi olmamış, yeşil, ise onlara göre bir, iki alıyorlar ...yemiyorlar ama... ...hoşlarına gitmiyor... ...tabii evli olanlar... ...tabii durumun farkında... ...efendim buyurun buyurun... ...işte çok yanma işte şu bu derken... ...şire buyuruyor... ...bunu ben yapmadım üzüme diyor... Bakınız. ...bunu ben yapmadım diyor... ...düşünün ki diyor... ...şu üzüm... ...bir üzümün çekirdeği bak... ...bir üzümün çekirdeğinden mevlan diyor... Yüce Mevlam yaratmış, bağını yaratmış böyle bizim çekirdeğinde. Bununla şeklini veren, rengini veren, tadını veren Yüce Mevlam. Yüce Mevlam diye bunu bu şekilde yaratmış. Demek ki bu da lazım insanlara. Diyor. Bak. Yani zaman geliyor, demek ki eksik o da lazım insanlara. O da gerek. Yani meyve olsun, ne olsa olsun, yalnız damak tadı değil, ya da böyle gözün beğendiği renk görün değil de... ...demek ki ne olsa olsun... ...o da insanlara lazım. Onu Allah öyle yaratmış, yaratmışlar. Mesela kafuz kese insan bazen... ...tevki de tatlı çıkmaz. Demek ki o da lazım ama. Onu da öyle yaratmış. Onun ayrı bir yararı bak kişilere var. Sonra... ...nimetlere şükür istiyor tabii nimetlere de. Nimetlere şükür istiyor... O güzel mevlam yaratmazsa ne olacak değil mi? Yaratmasın olacak mevlam. Vermesin ne olacak Güzel mevlam yaratır yedirmez de o da var. Kişi yemez. Sonra bir de renk meselesi bakınız. Yani koku meselesi. Yani o kadar ki bu gıda meselesinde bu nimetler bölümünde o kadar geniş bir alan var ki oraya gidecek o, çıkamıyoruz oradan. Bir meyve ne kadar rengi kuyu olsun o kadar yararlı oluyor. Üzüm mesela, beyaz üzümün gıda yararı başka, e, kırmızı, kara olsun daha yararı başka oluyor. Şimdi beyaz güneşten enerji alamıyor fazla. Koyu renk, güneşten daha çok enerji, yıldızın daha enerji alabiliyor. Ayın da, yıldızların da etkisi var bunda. Bu için karapuzun beyazı bak tatlı olmuyor kadar. Kızarınca oluyor. Ya yani ne kadar rengi koyu olsun o kadar faydalı bunlar da oluyor. Hiçbir şey boşan değilim. Sonra güzel Mevlamız bize bir de damak tadı veriyor muhtemelen şimdi bak şimdi. Bizim böyle bir damak tadı veriyor. Şu andaki düzen denge, bir meyve, ne kadar görünümü güzel olsun, renk güzel olsun, tadı güzel olsun. Eğer bize damak tadı olmasa ne olacak? Hiçbir şey veremiyor. bazı oluyor, insan bazen hasta nedeniyle, kişinin bazen damak tadı gidiyor insan bazen. Kişinin tadı anlamıyor bir şey anlamıyor da. Damak tadı. İzim vermem, ben okumdurum, bu şekilde. E şimdi kalıyor bizlere? Allah-u şükür etmek kalıyor muhtemelen. Böyle. Şu havaya soğuduğumuz zaman, etrafa bakındığımız zaman, bir su içtiğimiz zaman, bir şey yediğimiz zaman, bizlere kalan nedir görev? Allah-u şükür etmek. Velam şükretmek olayı bizlere. Nedir şükür de? Velamız buyuruyor. Sebilla. Ye'melu ale Davudü şükra velam diyor kardeşim. Ye'melu ale şükra. Ey Davud eli şükürle amel edin. Yani amel ile şükür edin. Amel ile şükür. Amel fiili ile. Sözde değil. Yani dili yetersiz. Olarak. Yani burada kulü gelmiyor. Yani çok şükür deyin gelmiyor da burada. Vela bürüyor. İ'melü ale davudu şükre geliyor. Amel ile amel fiilat ile hareket ile şükrediniz. Bu da nedir? Her organın Yaratıldığı amacında kullanılması her organın. Göz için yaratılmış göz. Efendim ben gözü benim diyor, ismine bakarım diyor. Oturuyor akşam, o biz kanalların başlarında e, saatlerce. Yani o göz nuru da gidiyor orada. gözle bozuluyor. Göz bozuluyor. Bu kişi ne yapıyor Allah korusun? Göz nimetinin yerinde kullanamayacak. Kulak, işitme duygusu. Tabi nimet. E, kulak işitmeyen kişi ne hale gelir hiç duymayan daha var. Dilsiz de oluyor bunda? Konuşamıyor şimdi, duymadığı şey bunlar. Ne oluyor bunlar? E, Kulağa da yerinde kullanmamız gerekiyor. Güzel seslere, sözlere. Allah yoluna geliştiriyor. Ve Kur'an'a, zikrullah'a, sohbetlere, maneviyata, e, bu gibi şeylere kulağı da burada kullanmamız gerekiyor bana. E, tat duygusu var bizler de, elhamdülillah. Bununla da tat alırken de Allah'ın helal kıldığını almak gerekiyor bunlarda. Bedeni de bedeni de diye boşa harcama gerekiyor. Yani bir yarası harcanmak gerekiyor bedeni de. Ya dünya için, rızık için insan çalışacak ya da elden geldiği kadar allah Teala Mevlamız'a bedenen kulluk etmek bedeniyle de. Yuk kuvvet Allah verdiği güç insana kuvvet verdi. Allah alıyor abim onu. bakıyorsun yine 40 baş heylihanı iki büyükün yüreğimi ya Gördüm öyle birisini ben? Zamanla 40 lira baş heylihanmış gözünde gördüm öyle gösterirler. Öyle bir kere öyle gösteriler eli bastın almış nefes alıp alamıyor öyle gidiyor böylece. Bir zamanda Türkiye'de bir tanemmiş yani tutunun koparan. Altına ezer, kündür alan kişi yürüyemeyiz. Nedir? Kuvvet Rabbin veriyor, alıyor bunları. Demek ki kuvveti, gücü de Allah yoluna gerekiyor bunlarda. da. Biraz da iki şey gerekiyor. Namaz, cihat işte böyle. İkisi. Namaz ve cihat böyle. Peygamberimizin en sevdiği üç şey vardır. Biri namaz. Peygamber buyuruyor. Gözümün nuru namaz Peygamber namaz böyle sahabeler yola giderlerken sahabeler tabi bizim gibi arabaya gitmiyor sahabeler kim yayan gidiyor kim deve üzerine gidiyor herkesin devesi olmuyor bazen deve nöbeti biliyorlar o kızın çöllerde ayakları çalklıyor patlıyor yarılıyor ayaklar beyinleri güneşten yanıyor sıcak su içiyorlar çölde böyle gidiyorlar arada bir tabi mola veriliyor Mola verildiği zaman ne yapıyor sahabeler? Abdüsli olan hemen namazı duruyor. Abdüsli olmayan abdest alıyor. Su olmayan teyim ediyor. Teyim ediyor. Namazı duruyorlar. Ancak onlar namazı dinleniyorlar. Onun için velamız bize buyuruyor. Sebebillah Terahüm rükkan succeden Fetih suresinin terahüm Onları görürsün, Allah Onları görürsün. Peygamberimiz de sahme görürsün, rükün süceden. Bu da şe'de mübağalık için geliyor burada. Çok çok rükü secden onları görürsün. Onlara baktığın zaman namaz onlar. E, çölde bir mola verilmiş. Kocaman Allah ilahi çölde verilmiş. Hemen atlamadılar. Nahfil namaz. Onlar bu kazayla kovmuşlar. Namal durmuşlar. Artık her bir kendinden geçmiş. Halbuki kaç saat çöle yol yürümüş. Belki kaç gün çölde kalmış. Aç kalmış, susuz kalmış, terlenmiş, bunalmış, yorulmuş. Tabi yolda banyo yaptı, duş alamıyor. Bırakalım duş almayı da diyor su içemiyorlar çölde bunlar. O hale gelmişler bunlar. Uzanıp yatmıyorlar. namazı duruyorlar. Ancak namazda dinleniyorlar. Peygamber Aleyhisselam terinin biraz canı sıkınca bir şey peygamberimizin bazı konularda şöyle Bilal'a ya Bilal ezan oku da biz rahatlat biraz der bende hmm. rahat oku Bilal hmm. ezan der bende ezan okuma çıkardı allahu ekber, allahu ekber. Allah ekber Allah'a ekber Allah bir azameti bak biliyor o yüce kudreti azamet böyle. mülk onu hmm. yani insan kendine bakmalı koyda bak rakam dünyayı güneş enerjisi bu kadar yıldız galaksiler evren denen şu madde alemi yalnız ya da nice alemler var kimevelam rabbül alemin alemi alemi çok nice alemler var bilemediğim alemler var hepsinin rabbim evvelah her mi gören gözeten mevla bu da Allahu ekber Allahu ekber, Allah ekber. hayale sala deyince o Allah'ın büyüklüğü onların aklına zaten unutmuyorlar bunlar. ona anda bunu tekrar hatırlatınca her şey geçiyor. Bunlarda. İşte birincisi namaza önem vermemiz gerekiyor namaza. Ya yani namazı kılıvereyim diye bak. Şimdi olur ya evde şimdi her evde aşırı te gerisli bir eşi olur bazı evlerde. Eski meskiler. O ne yapılır? O eşe bir kenar sıkışı verilir böyle. Öbürleri ön plana getirirler. Şimdi bazımızla namazı öyle yapıyoruz. Diğer işi önem veriyoruz. Namazı eski gerisli eşler gibi... namaz ara sıkışı vereyim. Dur ben namazı kılıver hemen kılıver, vereyim yani O daha önemli de. Halbuki... ...iki reket namazının sevabını bilebilsek ki... maçta onu görürüz inşallah maçlarda Öyle İki iki kat nafife namazın sevabını böyle düşsek. Mahşer dikiledik, midan başındayız. Sevaplar geliyor, bunlar geliyor. Sevaplar nur gibi geliyor. Bakıyoruz ki, ey kulum, sen bak filan yerde filan zaman iki kat namaz kıldın kulum var. Bu senin sevabın. Kul <gülüyor> <gülüyor> bakışlar, görevi o kadar maazan bir nur. Geliyor, geliyor. Bir de beden yapacak güç nedir? İnşallah cihab. cihab. Yani İslam'ı sahip gerekiyor. Din bizim dinimiz. İslam'a iki türlü saldırı olur. Bir sözlü, yazılı bir de fiili oluyor. Yani içki içen bir kimse o da İslam'a açık saldırıyor. Yani. Evet İslam'ı yasaklıyor ama e, içiyorum diyor. Hatta açı gezen bir kız bile o bile yani bir nevi yazıyla saldıran gibi, o açıkça şey yapıyor böyle. lillâh